Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da bir hukuk güvenliği programında yine beraberiz. Bugün Aynur Hanım'la beraber konuğumuz İstanbul Barosu avukatlarından Cem Murat Sofoğlu eski İstanbul Barosu önceki diyelim Avrupa Birliği komis komisyonu, Eş başkanı. komisyonu Eş başkanı ama Cem Bey'in Avrupa Birliği ile ilgili birçok yazıları makaleleri çalışmaları var. Bu son gelişmeleri biraz kendisiyle konuşacağız ama evet. bu arada Anayasa Mahkemesinin ...ilginç kararları var onlardan aynı Bilmiyorum zaman pasif. kalacak mı? Hazır Cem'i bulmuşken... ...bu Avrupa Parlamentosu nedir? Niçin Avrupa Birliği ile Daha evvel konuşmuştuk. <gülüyor> evet. Ee, ama yani... Niye Avrupa bu, Parlamentosu bu, Avrupa Birliği'nin... E, ...Türkiye'yi üye alıp almamasıyla ile ilgili bir raporu... ...oylar? Yani dinleyicilerimize... E, ...yalın bir şekilde... ...Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ilişkileri... ...Avrupa Parlamentosu'nun konumu... ...Türkiye'nin üyeliği... ...dün ne oldu... ...Kati Hangi komisyonun başkanı? Şimdi biz askıya mı alındık? Bunun hukuki sonuçları neler? Ben böyle baştan tamam. söyleyeyim. <gülüyor> Sen Peki sırasıyla... önce sondan <gülüyor> başlayalım. Yani. Ö, ö, önce o zaman bu konuyu Gün konuşalım... Ne ...sonra evet. diğer zaman konu. Kalırsa, şimdi Cem'i bulmuşken... isterseniz Avrupa Birliği ağırlıklı konuşalım. Evet. Zaman, süre sorunu oluyor eğer, eğer olursa ikinci bölümde... Inşallah. önemli <gülüyor> konular. Bir önce. yanlış anlaşılma var tahmin ediyorum. Gelen telefonlardan, arkadaşlardan... ...hatta sizler hmm. de konuştuğum zaman... Üyelik, üyeliğimiz askıya alınmadı. <gülüyor> Bu bir tavsiye kararıdır. Evet. Parlamento... Rapor kabul etti. Evet, e, Kati, Katerina ya da Katin her neyse, Piri'nin hazırladığı <gülüyor> e, raporu kabul etti. Kim kabul etti? Genel kurulu. <gülüyor> Genel Kurul. Avrupa Parlamentosu, Genel Kurulu. Avrupa Parlamentosu, Nihil genelkurul, e, Organı, 300. Avrupa. Avrupa Birliği'nin... Yasama en, organı. Yasama organı, evet. E, fakat aldığı kararlar, siyasi kararlar genelde. Evet. E, 750 parlamenter var, bir de başkan var. E, dışarıdan seçiliyor. 1975'te ilk defa dışarıdan seçilmiyor. O tarihe kadar e, parlamentoların içinden seçiliyordu. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin parlamentoların içinden seçilen milletvekillerinden geliyordu. Bir... 1975'ten, sonra, 1975'ten sonra dışarıdan ayrıca seçim yapılıyor. Bugünlerde de zaten önümüzdeki ay annıyorsam e, ya da mayıs ayında seçim var şimdi. E, Avrupa Parlamentosu'nun seçimi olacak. Burada büyük çoğunluğu Alman milletvekilleri oluşturur. Yanlış hatırlamıyorsam 96 milletvekili var. Sonra ardından Fransızlar geliyor 74. Oda üyelerin e, nüfusla nüfuslarına, nüfuslarına oranla seçiliyor milletvekilleri. İ, İ, İtalyanların 72, İngilizlerin 72. Yani çoğunluğu bunlar oluşturuyor zaten. Hı -hı. Ağırlık da burada. Bir de bu milletvekillerinin içinde değişik siyasi kanatlara <gülüyor> e, gelmeden önce baktım, sekiz tane yanlış hatırlamıyorum sekiz tane grup var Hı -hı. parlamentoda. Evet, Ama ağırlıklı evet. sosyalistler, sosyal demokratlar, e, liberal. Ee, ...en fazlası tabii... ...bunu söylemek... ...önce başta söylemek lazım... ...muhafazakarlar... ...sonra... Sağ, aşırı sağ... E, ...onlar aşağıda... ...arkada aşağı. geliyor... ...aşırı sağ... ...muhafazakarlar... ...sosyal demokratlar... <gülüyor> e, ...liberaller... ...yeşiller... komünistler var mı? E, ...onlar da var... ...tabii aşırı sol var... ...aşırı <gülüyor> sol... ...aşırı <gülüyor> sol diye geçiyor... <gülüyor> ...böyle gruplar var... ...yani ülkeler yapmıyor... ...burada şeyi... E, ...gruplar... ...ülkelerin... E, ...siyasi eğilimleri, e, birlikte partileri, mensup milletvekilleri bu görüşlere mensup milletvekilleri grupları oluşturuyorlar. E, bizi, bana göre yani bana sık bana göre değil tabii ama gerçek Arka budur. Avrupa Birliği karşıtları da yok mu? E, var tabii, aşırı, sağcılar, aşırı sağcılar var. var. Aşırı sağcılarla beraber bu, hareket Bu son edilirler. seçimde oylarını arttıracaklar. Ölkiye katlayacak. Öyle bekleniyor. Hı -hı. yapılan. Fakat <gülüyor> Avrupa eee ...birliğine, üye ülkelerin vatandaşları bu seçimle parlamento seçimine, Avrupa Birliği parlamento seçimine çok fazla ilgi göstermiyorlar. Baktım ben katılım oranlarına yüzde ellinin altına düşüyor. Yani çok fazla aldırmıyorlar. E, kimin gideceğine. Kimin gideceğine. Dolayısıyla orada biraz böyle e, bu benim kanaatim. Bizim ülkeden gitsin de e, hangi gruptan olursa olsun. Nüfusa göre oluyor. Çok be dertleri ben. değil. O, dolayısıyla kalitesiz adamlar gidiyor. Yani eski tabir Osmanlıca kahdriçel dediğimiz şeyi olmayan <gülüyor> <gülüyor> niteliği olmayan millet Hiç ciddi almayalım o zaman ya <gülüyor> yok tabii ciddi almak zorundayız çünkü sonuçta bir parlamento kararı önümüzde <gülüyor> Ve bizi ülkeleri etkiliyor yani ülkeleri kuruluşları etkiler yatırımcıları etkiler. Etse, fonlardan etse. yararlananları etkiler parasal e, ilişkiler e, sonuçta siyasi bir karar metin var ortada tabii yani son bizi hırpalayan eleştiren sırf eleştirmiyor da bazı şeylerde de övüyor karar yani olumlu şeylerini de söylüyor işte bu göç meselesinde işbirliğini övüyor gümrük birliğinde diyor şey yapılması lazım diyor e, konseyi eleştiriyor fasılları açmadığı için ...raporunda. Yani olumlu şeyleri de var. Bana göre de fasılları niye açmıyorlar? Özellikle insan hakları ile ilgili... ...hukukla ilgili fasılları açabilir Tam zamanı işte. Şimdi aç, Türkiye'ye sor... ...neden bunu yapmıyorsun falan. Onu da yapmıyor. Böyle bir... ...şey... ...donmuş bir ilişki... ...ve hırpalıyor. Yani hı hı. bu da bana göre... ...Avrupa Birliği'nin... ...büyük hatası. Bunları sorarsanız tabii kendi problemleri var. bu Brexit'ten uğraşıyorlar. Hı hı. işte Macaristan, Polonya şu anda... Ee, yükselen aşırı sağ e, onların e, büyük problemi. Ama bence vizyonu olan devlet adamları e, olsa keşke e, Türkiye'yi de ihmal etmeseler. Türkiye'yi istemelerin istememelerin sebebi işte yok Müslüman ülke, işte yok e, siz Avrupa Birliği Avrupa kıtasına dahil değilsiniz falan gibi şeyler vardır. Bilir duyarsın, duydunuz mutlaka. O yüzden üye olamazsınız. Esas temel sebeplerinden bir tanesi eğer iyi olursa Türkiye Almanya'nın arkasından parlamentoda tabii. çoğunluğu sağlayacak. <gülüyor> nüfus olarak nüfus olaraktan böyle dengeyi bozacak orada. Yani bunu Hı -hı. istemiyorlar tabii. Kim istemiyor? Almanya istemiyor, Fransa istemiyor. Fransa'nın önüne geçeceğiz. Hı -hı. 80 küsür milletvekiliyle evet. orada denge bozulacak. Hı -hı. Mesela Akdeniz ülkeleri istiyor bunu. Neden? Çünkü Fransa'yı şey, Almanya'yı dengelemek için evet. istiyorlar. Yani e, İtalya, İspanya gibi evet. ülkeler bizim Hı -hı. üyeliğimizi istiyorlar. İsveç istiyor. Niye istiyor? O e, bu e, Almanya'nın egemenliğini oradaki e, hukuki e, siyasi gücünü dengelemek için istiyor. Yani orada da böyle bir şey var. E, siyasi kendi içinde, mücadele var kendi içinde. Yani bir blok yok karşımızda. E, evet. Homojen e, bir blok yok. Mütecanis eski tabir. Bir heterojen. Peki şimdi bu son, son durumdan sonra ne olacak siyasi bakımdan ve bu süreç nasıl işleyecek yani? Şimdi bir, bir, bu, rapor, bu bir tavsiye kararı. Bir bu mi? masada duracak. Raporu, yani bunu ne komisyon? E, buna karar verecek olan merci görüşmelere, müzakerelere kim karar verdi? Konsey karar verdi. Değil mi? <gülüyor> e, başkanlar toplandılar hatırlarsanız. Yani icra e, organı. İcra organı karar ver, evet, verecek. Evet. E, siyasi icra organı karar verecek. E, Şimdi yasama da, organı. Bu yasama organı bir tavsiye kararı aldı. Siyasi bir karar aldı. Zaten parlamentonun görevleri arasında bu. Yani bazı kararları onuyor. Mesela siyasi dış ilişkilerle ilgili, tarımla ilgili kararlara karışamıyor bile. Onu hep icra organı e, karar, kararlaştırıyor. Bu işte bunlar göçlen ilgili, e, işte çevreyle ilgili falan kararlar alabiliyorlar, yasa yapıyor, yasama Peki, yapıyor. Peki böyle bir rapor ve böyle bir kararda Türkiye'deki hukukun işleyişi, yargının işleyişi, buna ilişkin e, uluslararası alandaki e, ...verilen raporlar... E, ...bunlar etkili oldu mu? E şüphesiz, şüphesiz. Ama bu... Kat, kat, kat, ...Katipiri... ...geldiğinde eminim birileriyle görüştü burada. E, muhalefet. 17 Ekim'de gelmişti Türkiye'ye. Hepsiyle burada görüştü. görüştü. Büyük ihtimal bazı sivil toplum kuruluşlarıyla da... ...görüştü. Oradan aldığı tabii. bilgiler... ...bir de kamuoyuna yansıyan tabii... ...uzun Hı -hı. tutukluluk süreleri... Tabii. ...iddianamelerin geç e, hazırlanması gerekçesiz olması bazı kararların ya da kötü gerekçelendirilmeleri. Zaten bunu biz evet. de kabul ediyoruz. Ben belki vaktimiz kutuk. olursa onun için belki de Türkiye şimdi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı yeni çalışmalar. Bu yargı etik yargı... bildirgesi evet. önemli. Yani evet. bunu Adalet Son Bakanı mantıklısı. farkında. Adalet Bakanı'nın Şeyde. Onunla yaptım. beraber ayrıca bu yargıda <gülüyor> yeniden yapılanmayla ilgili çalışmalar var. Strateji eylem planları, yargı reformu evet. ikisi birleştirilmiş gibi eskiden evet. ayrı ayrı giden Afma, çalışmalar. Yoksa infazdan indirin çalışmaları var. Evet. Büyük ihtimal Bunlar infazdan var. indirim gelecek, yani af gelmeyecek bu, ama. Bunu, bunu ikinci bölümde evet. konuşalım Tabii öyle. Ki. Yani nitelikli çoğunluğu sağlayamadıkları için özel af çıkaramıyorlar parlamentoda infaz kanunu infaz, değişikliği hep öyle yapıldı zaten, ya da açığa çıkarma yönetmeliğindeki o orantısal değişikliklerle bir şeyler yapacaklar bütün Çünkü mesele kapsamı Dörtte üç anayasal çoğunluk gerekiyor anayasa değişikliği gerekiyor çok zor bunu yapmak bugünkü evet. herhalde koşullarda. ...o yüzden daha önce yapıldığı gibi... ...infaz yasasında -4, bir de değişiyor... ...5-3, 5 ...fark etmez sonuç olarak öyle bir çoğunlukla sahip bulmak. olmadıkları için... ...bunu özel laf diye çıkaramıyorlar... ...infaz yasası 105A gibi bir madde daha ekleyecekler belki... ...bir de açığa çıkarma yönetmeliği var... ...orada işte 10 e, yılın altındaki suçlar için bir ay yatılınca açığa çıkılıyor... ...açığa çıkıldığında geriye kalan 7 yıldan daha az bir ceza ise... Hemen e, tahliye ediliyor kişiler. Denetimli ama, serbestlik. Denetimli serbestlik adı altında. Böyle bir şey olacak. E, e, muhtemelen oranlar ama değişecek bu, ama raporun içi nedir? Raporda e, falan. Hı. Hayır hayır ben o şu Evet, raporu şunu, konuşalım. E, raporun e, içine neler vardı? Bu e, yani bütün bunları düşünerek hani adalet bakanlığı'nın bu çalışmaları Tabii ona belki hitap de bunları edeyim. önlemek içindi belki de Tabii. diye düşünüyorum ben. E tabii zaten bir süre sonra da şey hazırlanacak. İlerleme raporu hazırlanacak. Evet. İlerleme raporu da bu rapordan faydalanacak. Yani bir ilerleme raporunu parlamentum arayacak komisyon komisyon, komisyon. komisyon komisyon hazırlayacak. Evet. Şimdi zaten ne var? Ortaklık konseyiyle ile dörtte sonra toplantı var. On beş Mart'ta. Evet. Yani işte yarın, yarın yarın tabii yarın. onu da sormak istiyorum ama böyle üst üste de sen önce bu konularla ilgili <gülüyor> evet. söyleyeceklerini Şimdi, söyle. Şimdi. Şey, bu kararı uygulamak için. Yani ...askıyı almak için nitelikli çoğunluk... ...durdurmak içinse oy birliği gerekiyor... ...Avrupa Konseyi'nde. Bu mümkün, değil. mümkün yani değil. Konseyden böyle bir şey çıkmaz. En basitinden Romanya, ne bileyim... Hı hı. E, ...İsveç zaten muhalefet eder. Evet. Bizi bunlar destekleyen... ...İtalya, Portekiz, İspanya... İspanya ...Portekiz. Bunlar... ...bu ülkeler <gülüyor> Türkiye'yi... Arka çıkarlar Türkiye'ye. Yani homojen bir şey yok. Avusturya Çünkü bunun bayraklığı. Avusturya sürekli istiyor. gibi Almanya'nın buradaki egemenliğini dengelemek için. Dengelemesi. İtalya, Fransa'yla birlikte. Yani Fransa bunlar ile. iki kurucu ülke. Yani düşünebiliyor musunuz? Parlamentonun iki tane binası var. Bu konuştuğumuz Avrupa Parlamentosu'nun. Bir tane binası Brüksel'de. Ben orada konuşma yaptım. E, i̇ki evet, buçuk yıl önce. biliyorum hatırladım. E, o, orada mi? Brüksel'de konuşma yaptım. Orada konuşan... Tek Türk ilk Türk avukatım. Bunda <gülüyor> burada, burada söylüyorum. Evet. E, bir dava ile ilgili şey yapmıştım, davet edilmiştim. E, i̇kinci binası Strasbourg'da. Neden? Fransa'da. Fransa'da. Neden? E, işte Fransızların e, şeyinden dolayı. İşte bizim yani biz kurucuyuz. Biz kurucuyuz, Evet. Bizim sayımız çok. Evet, bizim yani biz işte önemli bir ülkeyiz Almanya'ya karşı. Çünkü Strasbourg Almanya sınırında. Almanya'da problemli bir bölgede zaten. Adı da Almanca. Zaten Alman, eski Almanlar. To, o, eskiden Almanya'ya ait. Savaşta kaybetti tabii. Almanya burayı. Biz Gittiğimizde... Almanca konuşuyorlar. A Ay, sokak hissederi hala Almanca. Almanca. Görmüşsünüzdür. Evet. Ben de mahkemeye ya, gittim. yeri Alman, ya. yeri e. O yüzden Strasbourg'da tutuyorlar. E. Mahkeme orada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evet. orada. Bu da Fransa'nın kendi şeyi. Böyle bir üstünlük gösterisi diyelim. Siyasi olaraktan. Hı hı. İki tane binası var. Kararlar Şeyde alınıyor, e, Brüksel'de, hı hı. Strasburg'da e, siyasi gruplar Strasburg'da toplanıyor. Lobbiler. <gülüyor> Orada toplanıyorlar. Yani adamlar seyahat ediyorlar Strasburg'a, Brüksel'den. Yol ne kadardır bilmiyorum ama. Boşu boşu da gidiyorlar, para harcıyorlar falan. E, gereksiz bir masraf. E, yani Parlamento, e, bütçede çok önemli bir şeyi var. Avrupa e, e, topluluğunun bütçesini onaylama şey var... ...komisyonu görevden alma... Yetkisi. ...yetkisi var... ...komisyon başkanı ve komisyonu görevden alma... ...yetkisi var... ...bunu kullanmadı hiç bugüne kadar... ...ama 99'da komisyonu eleştirdi... ...yani alırım demesiyle komisyon istifa etti... ...Avrupa Komisyonu... ...bize almadan istifa ha, ...yani alırım... ...sopa gösterdi... <gülüyor> ...komisyon istifa etti... ...bir yolsuzluktan dolayı böyle bir şey vardı orada... ...soruşturma... Eee ya yani yetkileri var aslında parlamentonun ama bu konuda yani, siyasi siyasi mevzu. Ama, ama şu önemli değil mi ilk kez bir e, askıya alma hani askıya aldı alınmadı bu bir karar daha karar çıkmadı bir rapor kabul edildi sadece. Tabii ilk kez. Ama ilk kez bir e, hani aday ülke için e, e, niye bu? Nedeni bilirse böyle çok haklı nedenleri var i̇şte aslında işte demeksen de örnek. Hukuk ...ve evet. insan hakları konusunda şey yapıyorlar... ...15 Mart'ta da zaten yarın... Evet. ...gündemde gene bu şey olacak... ...Ortaklık ee, Konseyi Toplantısı'nda... ...Ortaklık Konseyi de Avrupa Birliği ile... E, ...Türkiye arasındaki... E, Hı -hı. ...tek mekanizma, işleyen mekanizmadır... ...bu şeyden Hı -hı. beri... Ee, ...Ankara Antlaşması'ndan Mogarini beri... ...Mogarini ile Çavuşoğlu bir araya geleceklermiş... Gene gündemde büyük ihtimal bu Hı -hı. konular Hı -hı. olacak... Hı -hı. ...belki şeyi konuşabilirler. ...gümrük birliğini... ...ben oradan şeyim, umutluyum... ...yani gümrük birliğinde ilerleme sağlanabilir. Zaten raporda da söylüyor bunu. Vize serbestisi de konuşuluyor. Vize serbestisi, vize serbestisi için daha 3-5 kriter var. Özellikle Hı. terörle mücadele kanunu değişiklik istiyorlar. Evet, ben o da var için, gündemde. Bugün evet. için bunu olanaklı görmüyorum Tabii. açık söyleyeyim. Tanım ee, değiştiremedik de, çünkü. Evet, o, yani o, o baktığınız ama gerçekçi Hı. Hı. Hı. değil bugün. Tabii. Bugün Tabii. değişmez o kanun, terörle mücadele kanununda. Dolayısıyla vize serbestisi daha buzdolabında kalacak ama gümrük birliğinde. Çünkü işin parasal yönü... Menfaatleri kendileri... Her iki tarafında. Yani hem bizim hem Türkiye onların... Türkiye'nin menfaati... Bizim de menfaatimiz yatırım. Hmm. Yatırım sağlığı şey yapacak. Ee, hmm. Yani bu değil mi? Herkes iyiyken dünyanın parası geldi. Hmm. Şimdi durduğu para akımı. Neden? Burada bir yol Siyasi açılabilir. Siyasi sözler verilmeli ki o paralar bir daha gelsin. Ketitlerinin i̇şte... o yüzden raporu işe yarıyor aslında. Kırmızı çizgi diyor yani. Senin bu OHAL döneminde ve sonrasında yaptıklarına bir yanıt vermek gerekiyordu. Dönüyor. Avrupa Birliği'ni de eleştiriyor. Onu da eleştiriyor. O da önemli bir Sözlüğü şey aslında. tutmuyorsun diyor. Şey evet fasılları Suriyelerle ilgili. Fasılları açmıyorsun fasılları diyor. Açmıyorsun. Hukuk ve adalet faslını niye açmazlar? Bu kadar eleştiriyorsunuz ya açın, ondan sonra da hesap sorun. Yani diyin ki, bak sen bunları bunları bunları yapmıyorsun. Evet. 16 fası donmuş vaziyette açılmış ama ilerleme yok. Bir tanesi başında kabul ediliyor zaten, şekli bir fasıldı. Hı -hı. 35 fasıldan 16'sı donmuş, birçoğu bloke edilmiş vaziyette Hı -hı. şey tarafından. Yedi tane kaldı diyordunuz en son. İçinde en önemlisi de terörle ilgili olan diyordunuz, yani en son konuşmamızda. Ama o noktada kaldı herhalde... Tabii, bir gelişme olmuyor. Hala olmadı. duruyor. Hiç bir evet. gelişme yok. ...insan haklarıyla ilgili... E, ...faslı açabilirler. E, ne bileyim medyayla ilgili... ...basın medyayla ilgili... ...fasıl hı hı. açılabilir. Bu, ama bunlar hepsi... blok edilmiş vaziyette. Ve bekliyor. Yani hem eleştiriyorlar... ...hem açmıyorlar. Bu da onların bence... E, ...ne diyeyim mantıklı. Yani aç, ya aç, açılsa, bunlar açılsa... ...ve bunlar... E, ...Türkiye ile tartışılsa... Ne kadar iyi acaba olur? Acaba Türkiye'de... ...şu anda yaşadığımız... Yargı ve hukukla ilgili tıkanıklıklar ve sıkıntılar e, konusunda e, mesafe kat edebilir miyiz? Ben inanıyorum. Yani büyük bir motivasyon olur. E zaten şeyin, hükümetin, Adalet Bakanı'nın açıklamalarından görüyoruz bunu. Böyle bir motivasyon var. Yani onu tespit ediyor. E, bakan bizzat kendisi tespit ediyor, e, söylüyor. ...uzun tutukluluklar diyor, bu diyor, yargıya şey kazandırmıyor diyor. Değil tabii, mi? Tabii, tabii. Demeci var. <gülüyor> Zaten 11 Aralık'ta da dört bakan bir araya gelip ne demişti? Biz Avrupa Birliği'ne bağlıyız, sorun yok. Hemen yargı reformu ve strateji planını hazırlayacağız. Gerçi tam belgeleri göremedik ama etik şey çıktı. Şu yargı etiği bildirgesi... E, o çıktı, önemli. önemli tabii. bir belge. Kaçındır? Önemli belge Süren şimdi. Neden? Buradaki, bu tıkanıklığı açmaya. Bu görüşme, bu fasıl açılsa ben... ...çok önemli bir motivasyon olacak kanısında. Çünkü tartışmaya başlayacak. Tabii, tabii bu şimdi bu konunun e, ana çerçevesinin dışında bir şey belki ama... ...yani bu yargı etiği kuralını koydun. Yargıçların, savcıların bu etikleri uygulamaya cesareti var mı? Buna uygun davrandıkları zaman e, güvenlikleri var mı? E Teminat, teminatları ama. var mı? Yani... <gülüyor> Adalet bakın yapın diyor. Kadro ile bakanlık arasında bir çekişme var. Biz bunu kararlardan görüyoruz zaten. Yani işte e, somut güncel konulardan örnek verdiğimizde baktığımızda muhalefet şehirlerinden en basit akademisyenlerle ilgili davalar. Adalet bakın diyor ki burada 301 var. 301'den yargılanmak için yarg yargılansınlar diye izin veriyor. Ama e, o izni gördüğünün ertesi günü buradaki bir e, savcı 7 Taksim 2'den herkes hakkında yani nedir o dinleyicilerimiz için terör propagandası suçundan daha fazla cezaya gerektiren bir suçtan dolayı iddianame düzenliyor. Bir kısım e, yargıçlar şimdi resen hatta savunmaları önce reddediyorlardı savunmaların sistemlerini resen 301'den dolayı Adalet Bakanlığı'ndan izin istemeye başladılar ve bu bir kısım yargıçlar davaların Üçte birine bakan yargıçlar dolayısıyla e, ağır cezalardaki verili kadrolarla Bakanlığın somut bir olayla ilgili muhakeme koşulunu kullanmasıyla bile ilgili çok bariz olarak dışarıya yansıyan bir çekişme var. Ama olumlu bir şey Tabi kadar Bence ben KTİ'nin raporu ben, da ben, olumlu ben... bu baskı yapılması Türkiye'nin de bu söz ben... vermesine yol açıyor. Bakın en azından şunu kabul etmiyor mu Adalet Bakanlığı? Evet, Türkiye'de bir yargıç bağımsızlığı, hani yargı bağımsızlığı demeyeceğim. Yargıçların tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile ilgili, eğitimi ile ilgili, atanması ve denetimi ile ilgili bir soru varı kabul etmiş olmuyor mu aslında Adalet Bakanlığı ama, bunu yaparak? E, ama kabul ediyor tabii ama eğitim yapıyor veriliyor şu anda tabii. bildiğim kadarıyla değil tabii, mi? Tabii vermek zorunda eğitim çünkü... veriliyor yargıçlara, savcılara Bangalore nedir bilmesi lazım Avrupa Konseyi'nin normları nelerdir Venedik Komisyonu'nun kararı bilmesi lazım Venedik tabii ki raporlarda nedir? neler önerildi niye danışıyorlar, kime danışıyorlar danışma raporunun etkisi nedir bunları okulda öğrenmemiş olabilir vermiş oldukları kararlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının öncelik taşıdığını, anayasanın... Objektif etkisi su objektif etkisi. Yani anayasanın amir hükmüne istinaden ee, bağlılık kurulunu bağlayıcılığı bu, kuralını reddedi, ben, ben reddediler ben geçen bunu, sene. Ben bunu anlamadım. <gülüyor> şimdi eğitim verecekler. Veriliyor zaten Eğitim verecekler de şimdi Yürütme muhakeme konusunda verebilir gerçekten. Yürütmenin tepesindeki yetkililer. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. <gülüyor> diğerleri diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bizi bağlamaz diyor. Şimdi orada bu açıklamadan sonra ah, yargıçlara, savcılara eğitim verseniz de olur, eğitim vermeseniz de olur. Şimdi o bir karar için söyledi. Demirtaş. Bir karar değil oluyor. ama bir... için de yani bu son zamanlardaki büyük popüler kitleler eee Anayasa Mahkemesi kararlarının işte Bekir Bozdağ dedi, dedi ki evet. anayasa mahkemesi haddini evet. aştı. Eee evet. işte yerindelik da denetimi konuştu. yapıyor. Mehmet Uçum yani da konuştu. Yerindelik denetimi konusunu sadece Bekir Bozdağ Bey biliyor sanki. Sanki bir tek o biliyor ya. Yani. Ve aslında bunlar bu uygulama doğrudan adil yargılamayı etkileyen. Çünkü benim benim söylediğim bir laftan adil yargılanma etkilenmez. Tabii. Ama Bekir Bozdağ'ın söylediği laftan etkilenir. Tabii, şimdi gün bu, şimdi kendiler uyumadılar bağlı olan bir Yargı etmeyeni kabul ettik Kesin demek. Yargıçları eğitiyoruz demek. Yargıçlar işte tarafsız ve bağımsızdır demek. Ne kadar ciddiye alınabilir? Ama bir siyasi iradenin dile getirilmesidir ve arkasını getirmelerini e, istemek, e, yani, eleştirmek ve e, izlemek ve zorlamak bizim görevimiz oluyor. Avukatların görevi hep bu zaten. Bence <gülüyor> bugün bugün, bugün, bir şey bugün bu. siz söylediğiniz, i̇şte Adalet Bakanı diyor ki yani HSK Başkanı olarak diyor akademis, yani hatırlatıyor evet, kimlini hiç kullanmıyor. Akademisyenlerle Normalde. ilgili diyorsunuz ki. Bir yani uzun. bu bildiri niteliği 301 çerçevesinde evet. düşünülüp evet, ceza göre... muhakemesi açısından yani Tabii. savcılığın soruşturma yapabilmesi Tabii. ve mahkemelerin kovuşturma veyahut da zorunlu bir e, koşul yapabilmesi açısından Hı -hı. bu muhakeme şartının yerine getirilmesi lazım. Nedir Hı -hı. o? İzin. Evet. Onun için bunlarda izin alınması lazım. Çünkü bu niteliktedir diyor. İzin diyorum. almadan açıldı ama, halbuki davalar. Ama bugün, bugün evet. yine mahkemede ee, ...bu konudaki talep oldu Bugün de değil mi? Bugün, ben bugün olanları izleyemedim. Ya. Yani farklı heyetler... ...farklı davranıyorlar. Ya da işte... ...en son Ömer Kavili'nin tutuklanması suç halinde ağır cezalık bir suçu işlerken yakalanmamış bir avukat hakkında bu herhangi bir almadı, kamu görevlisi hakkında ilgili bakanlık izin vermeden hiçbir muhakeme işlemi yapılamaz. Yakalama, tutuklama arama özellikle yasak diye belirtmişler. Ne yaptılar? kabiliyi aldılar. içeriye koydular. Gece Adalet Bakanı'nın izniyle cezaevi açılıp çıkarıldı. Bu çok açık şey, bir çekişmenin bilgisizlik, göstergesi. Ben bilgisizlik, bilgisizlik, bilgisizlik, bilgisizlik mi? Çekişme bilgisizlik. mi? Bilgisizlik. Bilgisizlik yani, de var. Yani e, bu şeyi hala davalar Hala hakim ve savcılar var. O imzalarından tanıyoruz. Şey, <gülüyor> Hepsi için. Çünkü öyle e, tuhaf kararlar. Burada belki söylemek uzun olacak şimdi. E, çok tuhaf kararlar çıkıyor şu anda. Yani evet. şey, ilgisiz davalar. Hukuk davalarında evet, da. Evet, evet. Ben onu şeye veriyorum. Niteliksiz kadro. Evet. Yani genç, Deneyimsiz, tecrübesiz. Çünkü Anadolu'yu yani 4000 hakim ve savcı görevler alındı. Yani orada şu. büyük bir vakum oldu. Boşluk oldu. Tabii, tabii. Onu doldurmak hiç kolay değil. Ne yaptı? O ben zaman tam genç topu, insanlar. Zaten topu topu ne kadar var? Üçte biri atıldı. Genç insanlar, genç hakimler, savcılar geldiler. Hmm. Ee, Şimdi onların... sayı yükseldi 19 bin oldu diye. Ben genç, genç hakim ve savcılardan korkmuyorum. Dinamik, bilgisi, şey, bilgisi taze. Bilgisi taze tecrübesi yok. Ama, Mesleki eti, ama, etik e, ama bilinci eğitimi Ama bu, bu eğitim genç hakim olmamış. ve savcılar hukuk fakültesinde öğrendikleri... ...anayasanın temel ilkelerini... ...ceza muhakemesi kurallarını... İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk hukuk açısından ne anlama geldiğini anayasası 90 sonu bilirler. Ama bunları uygulayabiliriz. Normal bilir. olarak bilmekle Bunlar... uygulamak aynı şey değil bunları değil Bunun içeriğini bilmek. düşünebilmesi. Konusunda... Bence eğitim, eğitim ve deneyim bir arada Yok, olmalı. Yok ben katılmıyorum size. Evet. E, bilmiyorlar. Yani Bilmiyor. biz de fakülteden mezun olduğumuzda bunları bilmiyorduk. Kararsızlık ne? Buna teorik olarak eğitim biliyorduk. Eğitim burada önemlidir. Yani evet. Adalet Bakanlığı'nın o yüzden ben önem veriyorum. Ve uygulamalı Söylediğim, eğitim. Uygulamalı eğitim. çok farklı bir şey. Vaka çalışmasıyla. Vaka çalışmasıyla. Ile... çıkmalı, evet, izlemeli, evet. dosya okumalı. Siz daha stajyerleri e, kürsüye ağır üyesi olarak. Ben 34 yıllık avukatım. Aynen. Kürsüde 34 yıllık değil hakim reisi olarak orada oturuyor. Olabilir. Saygım sonsuz ama o zaman oranın şeyini verecek. Dondurması. yapacak. yetecek. Aydınırım şimdi... Ee, bu genç hakim ve savcılar bu işi bilmiyorlar diyorsunuz da ha, bilmiyorlar. sizin Tecrübesiz elinizdeki diyorsun. sizin elinizdeki dosyada anayasa mahkemesi kararının ihlal kararının uygulanmaması ile ilgili evet. verdikleri kararlar bilgisiz bir hakimin, hakimleri mi? Orta, orta e, sicilde yani kıdemli, Peki, bilgisizlik, kıdemli... O, hayır canım bir doktoruydu. <gülüyor> ben öyle bir şey demiyorum. Ha. Sadece şunu yani sizin söylediğinize karar. ek olarak tabii ki gençlik iyi bir şeydir, dinamiktir e, ve e, aslında umut vericidir. Çünkü eski alışkanlıkları olmadığı için e, daha güzel yeni alışkanlıkları daha kolay kazanabilir. Şimdi yeni, yeni olmayan alışkanlıklar ediniyorlar ama şimdi. Peki şimdi misafirimiz diyor ki ben buraya niye geldim? Konu Avrupa Birliği. <gülüyor> Peki bir susalım şimdi. Cemil... Avrupa Birliği ile ilgili yani parlamentonun, yasama meclisinin verdiği e, bu kararların durup dururken meddi yani. büdiine yani temeline gittiğimizde bütün bu yaşadığımız sorunlar onlar doğrudan görüyorlar böyle. Tabii size ee, o, kırmızı çizgiyi geçtiniz size bir ihtar uyarı, bir çaldık diyorlar. Tabii olan. uyarı yani bir uyarı. Bakanlıkta peki, onun peki. farkında olarak bak bir şeyler yapıyoruz, değiştiriyoruz diyor... ben de bu iradeyi önemsiyorum. Tabii dediğiniz gibi o irade sağlam bir irade mi, samimi mi, arkası gelecek mi? hep beraber göreceğiz. Bunu, bunu göreceğiz ama ben yarın yani 15 Mart'ta o ortaklık konseyinde. Çok merak ettim ben. Tartışılacağını evet. ciddi evet. bir şekilde tartışılacağını bu, bu, bu konuları mı? Tabii vize Tabii. serbestlisi gümrük birliği güncellemesi katılım süreci terörle mücadele. demince Cem söyledi. Bu dört evet. konu konuşulacakmış. Bakalım ne olacak? O zaman şimdi madem dağıldık toparlayabilmek için bir müzik arası verelim. bizi ancak Cem Adrian'ın Gaziantep yolları Evet, paklar ifa yani duygu halimizi o o ama, şarkı ifade ama sonra eder ama sor hiç konuşmayalım Cem hazırlığını tamam. <gülüyor> icra edebilirsin. tamam Bahçalarda mor beni, verem sen beni Bahçalarda mor beni, verem sen beni Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni ben sana yandım gelin Yana al gelin Gaziantep yolunda Öldürdüm beni gelin Ben sana yandım gelin Yana al gelin Gaziantep yolunda and Göğsün düğmeleme Bahçelarda meleme Yar göğsün düğmeleme Ölürsem kanlım sensin Gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme Ben sana yandım gelin Yana vallı gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana, ben sana yandım gelin, gelin. yana al, al gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçelarda saz olur, gül açılır yaz olur. Bahçelarda saz olur, gül açılır olur. Evet, Gaziantep yolundan yine e, hukuk güvenliği programına gelelim. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programında bugün. Ee, Avrupa e, Birliği, Avrupa Parlamentosu'nun son e, gelişmelerini konuşmak için avukat arkadaşımız Cem Murat ile beraberiz. Hı hı. Evet Aynar Hanım. Bu, e, bu e... Piri e, dünkü oylamadan önce geç saatte olduğu oylama bütün gün merak ettik meğer akşammış bir basın açıklaması yapıyor. Ve e, tabii benim okuduğum haberde Avrupa Komisyonu yazıyor Cem. O yüzden sen bir hata varsa düzelt. E, Avrupa Komisyonu yeni bir strateji geliştirmeye çağırıyor. Yani hem Avrupa Birliği'ni eleştiriyor. Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı için Suriyelileri özellikle öne getirerek. Hem de bu aşırı sağ e, Türkiye kesinlikle çıksın Dediği için o sol kesimi de arkasına alarak Türkiye'deki insan haklarının ve demokrasi e, geleneğinin tekrar yeşermesi ve güçlenmesi için... ...Türkiye'ye e, şans verelim, askıya alalım, e, önerelim ama çıkarma konusunda da o kadar da kes, Şimdi, keskin davranmayalım diyor. Kesin söylüyor e, zaporda zaten. Türk, Türk halkını karşımıza almak istemiyoruz diyor. Türk halkını kolluyoruz mi? diyor. İşte, o yüzden vize serbestisini önemsiyor. Öneriyor. Bir vizyon geliştirmeniz lazım Türkiye'ye karşı ve bu fonlar üzerinden ve sizin de söylediğin gibi Gümrük Birliği üzerinden Türkiye'ye baskı yapalım. Türkiye bu insan hakları ihlallerinden kurtulsun, daha demokratik bir ülke şey olsun. Ama bunu şey için karar verici organ komisyon olduğu için demiyor bunu. Komisyon Türkiye'ye olan ilişkilerinde evet. bunu sen ayarla diyor. Evet. Karar verici organ konseydir. Konsey. Onlar hı hı. müzakereler hı hı. karar verdiler. Hı hı. Onlar ancak durdurabilir veya hı hı. askıya alabilir. Yani konsey. Hı hı. Avrupa Birliği Konseyi yapabilir bunu. Komisyonun böyle bir yetkisi yok. Komisyon hı hı. ilişkileri düzenler. Düzenli. Buna göre bu çerçevede hı hı. ilerleme hı hı. raporunu hazırlar. Onu, hı hı. Ona işaret ediyor. Ama 750 kişiden 622 kişi katılmış dünkü ki oylamaya. Baktığın zaman e, e pe, yani 7'de evet. 6 falan ciddi Bayağı bir yüksek oran. Yüksek bir Dolayısıyla evet. Türkiye her ne kadar sembolik de olsa e, aslında bunu ciddiye almak durumunda. E, e, tabii almak zorunda yani. Peki bir karar var Türkiye'de, Türkiye'de bu konuda kimler ne demiş acaba? Ha, acaba? Evet ha. yani e, tabii ki e, tahmin edilen bir şeydi değil mi? Sen ne düşünüyorsun bu konumuz mu? Tahmin ediliyordu yani, tabii, kimse tabii, tabii iyi bekleniyor. bir şey Yok. beklemiyordu. Zaten Europa, 20 Şubat'ta e, belirlemişlerdi. Ömer Çelik şöyle demiş Avrupa Birliği'nin eski yani bakanıydı şimdi AKP'nin sözcüsü, hükümet yani, sözcüsü. Evet. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karardır demiş. İbrahim Kalın, Kalın başkanı sözü sıfatıyla Avrupa siyasetinde yaşanan vizyon daralmasının Ketipiri de vizyondan bahsediyordu. Bir vizyon ama meselesi çok, var. Çok, ama <gülüyor> çok haksız değil yani. Hakikaten evet, böyle bir, bir vizyon, vizyon daralması var. Vizyon daralmasının endişe verici tezahürlerinden biri olarak nitelemiş tek taraflı ve objektiflikten uzak bulmuş. Zaten bağlayıcı değil. Yok hükmünde demiş ama hani bağlayıcı olmaması başka bir şeydir. Ama yok hükmünde itibarsız, değersiz. Tabii daha başka bir şeydir. Eski... Biz kabul etmiyoruz demiyor da yok hükmünde <gülüyor> demiyor. Evet, evet yani evet, öyle bir tepki. Keenlem yok hükmünde. Ke -enlem, ke -enlem, ye -enlem, ye -enlem, evet yani, bu, yani bu, çok bir şey aşırı bir mi? tepki yani. Evet. Şey gibi bu keenlem hükmü. Bize göre hüküm, dese hiç diyorum. olmamış gibi Türkçeleştiriler. Ölü doğmamış ölü doğmuş de de bile demiyor yani. Yok. Yani bize göre de Evet. Yani sanki hukuki bakımdan evet. aşırı tepkisellik hiç... var yani. Normal ama bunlar. Ya. Volkan Bozkır da yine aynı şekilde asılsız iddialar var demiş. Neresi asılsız iddiaların yani e, genel kulca kabul görmesi e, kabul edilemez taraflı on yargılı demiş. Yani şey bu tepkiler bu. Şimdi Cem Murat Sofuoğlu ne düşünüyor? Kaldığın yerden <gülüyor> devam et. <ediyor. Hangi> <gülüyor> yani e, sonuç olarak. Ee, bunun olumlu bir etkisi olabilecek mi? Bir de bu ne olacak bu İngilizlerin hali çok üzülürüm canım. Bir de Brexit <gülüyor> meselesi var. İngiltere'nin hukuk güvenliği kaldı mı? Şimdi esas <gülüyor> daha beter ya, durumda olmasınlar? Ya, yani Avrupa Birliği'nin baş meselesi Brexit. Evet. Ee, Tabi şu son biz oylama ilanı. Biz haftayız zaten. Evet şu anda biz şeydeyiz. Ben bana göre de e, evet. daha geri plandayız. Bu son parlamento'daki İngiliz parlamentosundaki oylama ile de... ...problem İngilizlerin oldu. Yani Avrupa Birliği şimdi seyrediyor. Yani anlaşmasız çıkacak İngiltere. Çık bakalım nasıl şimdi ne bir... olacak bakın anlaşmasız çıkmak demek... ...peki hukuki güvencelerin ne olacak şeylerin? Hı. Çünkü İngiltere'nin... ...Avrupa Birliği'yle imzaladığı anlaşmalar... Hı hı. ...oradaki taahhütleri geçersiz olacak. Peki... ...İngiltere'de yatırım yapmış... Şirket ...Avrupalı abi, şirketler, şirket. kişiler... ...çalışan insanlar hı. çünkü değil mi... ...serbestlik vardı. Hı hı. Sermaye transferi, işte insanların serbest dolaşımı... ...kişilerin... Peki onların hukuki durumu ne olacak? Tersi evet. Avrupa'da yatırım yapmış İngiliz şirketlerin ya da kişilerin hukuki durumları, yatırımları ne olacak? Belirsiz. Hı hı. Daha başka önemli bir konu İngilizlerin üstünde durdukları. E, malum Avrupa ile bir kara sınırı var İngiltere'nin. Kuzey İrlanda dolayısıyla. Hı hı. Serbest İrlanda ile yani İrlanda Cumhuriyeti ile e, Northern Ireland, Kuzey İrlanda arasında kara sınırı var. E, şimdi orada geçişler ne olacak? Oradaki gümrük vergileri nasıl geçecek? Yüzlerce geçiş var çünkü. Ufak yollardan geçebiliyorsunuz şeyi. E peki sınırı nasıl kontrol edecek? Hep bariyer koyacak o zaman falan. Böyle çok e, ilginç bir şeye giriyor. Duruma giriyor İngiltere. Büyük bence şey olacak. Zaten onun işaretleri var şu anda. E, sermaye çıkışı İngiltere'den. Hı hı. Şirketler merkezlerini şey alacaklar. Alıyorlar. E, ve İrlanda. İrlanda'yı alıyorlar. Çünkü İngilizce konuşulduğu için bir de daha ucuz zaten Londra'ya göre. Şimdi Londra ile Dublin'i kıyas yapmak Mümküncük. şey açısından, kira açısından, orada yaşamak açısından falan Tabii. daha iyi oraya geçiyorlar. Çok, çok, Lüksemburg'a çok, geçiyorlar. Vergi kokutan öylece. Yani? Şey Avrupa kira Birliği çok önemli yani. Avrupa Birliği hukuku Hı -hı. uygulanacak orada. Hı -hı. Hı -hı. Kendilerini güvence altına alıyorlar şeyler e, bu şirketler. finans kuruluşları, şirketler. E bu İngiliz ekonomisi için daralmadır. Yani şey para kaçışı, e, sermaye çıkışı, e, istihdama etkili olacak bu. Daha da kötüsü güvensizlik. Güvensiz bir ortam artık. Yani İngiltere'de yatırım yapacak adam düşünecek. Yahu diyecek ben Avrupa'ya nasıl ticaret yaparım falan. Bunlar hiç hesaplanmadan alınmış işte bu ben şey diyorum buna milliyetçiliğin rüzgarı. Hmm. Milliyetçilik böyle bir şey bir şey gibi. Gaza gelip Nisan. bir böyle. 23 Nisan, işte ya da bir futbol maçının kazanma evet. şeyi çok kargaşayı falan ama. Yola... Maç ta bittikten son... tatlı bir. E, maç <gülüyor> bittikten sonra o heyecan bitiyor. E şimdi ne olacak? E, bakın o Brexit'i savunan politikacının hiçbir yok gündemde. O Boris Johnson diğer isimlerini hatırlayamadım ki hiçbir yok ortada. <gülüyor> Çünkü yani ne olacak ya? Siz bunu istediniz. Peki bunu niye düşünmediniz? Ha bu da bir de şunu gösterdi. Avrupa Birliği dağılıyor mu? Hmm. Bence aksine. Tamam. Yani çıkanın başına geleceklere bakın ekonomik olarak da. Hiç girmesek mice. <gülüyor> Yani o bence ayrı bir konu. Zaten gireceğimiz yok ya. Yani en azından ben görmeyeceğim. <gülüyor> Ama yani işte bizim, de, bizim de gümrük birliği anlaşmalarımız Devam var. Devam ediyor. Gümrük birliği işte şimdi İngilizler onu gümrük birliğinden götürmeye çalışıyorlar. Onu da müzakere etmeleri lazım. Tabii zaman yok. Belli ki bunlar Mart sonunda anlaşmazız çıkacaklar. Ben de meraktan bekliyorum. Ne olacak bakalım. Bizim gümrük birliği... Anlaşmamız Gümrük Birliği Ortaklık Konseyi kararı. Aslında antlaşma değil o. Evet, bir evet. Taksim 95 sayılı Ortaklık Konseyi kararıdır. Evet. Bu Ankara Antlaşması ve daha sonraki 1973'te imzalanan 75'te yürürlüğe giren katma protokole istinaden öngörülen bir şeydir. Süreçtir bu. Oluyuzen Parlamentoda kabul edilmemiştir çünkü anlaşma değil bu. Uluslararası bir anlaşma kabul değil. edilmeye de gerek yok. Yok tabi 73'te şeyi kabul Ama etmişiz. Ama bu uygulama var Gümrük Birliği uygulama. Var tabi yani neye göre yapmışız bunu katma protokol ve daha önceki Ankara Antlaşması. Ankara He. Antlaşması siyasi çerçeve anlaşma bunu teknik şeyi 1973 katma protokol antlaşması parlamentodan geçmiş orada öngörüyor 22 senelik bir geçiş dönemi yani gümrük birliğini... orada 1995'te bu bitti, bitti ve gümrük birliğine girdik. Bir gümrük birliği kurduk. Ama 95 senesi tabii kaç sene geçti aradan? 23 yıl. 23 24, 24 yıl, yıl bugün bu tarih itibariyle yenilemek lazım bunu. Burada bir yol açılabilir. Ben burada umutluyum. bir yol açılacağı, açılacağı kanısındayım 2019 yılında açık söyleyeyim. Çünkü her iki tarafın da işine geliyor bu. Zaten biri de Onu orada kapıyı açık bırakıyor. Bu şey liberal grup üyesi varmış. Mare Etje okuyamıyorum. <gülüyor> Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki otoriter tutumunun sona ermesi gerektiği konusunda net bir işarettir, göstergedir bu tepki diyor. Öyle önemsiyor. Bu kim? Liberal bu? grup temsilcisi. Evet. Cem tanıyordun Ane ben tanımıyorum <gülüyor> Ben evet. tanımıyorum valla. Bilmiyorum. E, e, e, şöyle, e, 29, demin söyledin ya ilerleme raporu. Aslında şimdi bakın yarın e, bir önemli toplantı var. Mogören ile gelecekler. Bu demin sözünü ettiğimiz gündemle görüşecekler. Gümrük Birliği başta olmak üzere. Rapor 29 Mayıs'ta açıklanacakmış. Bir taraftan da Türkiye hakkında rapor hazırlanıyor. Aslında yani bu çok bereketli bir süreç bu anlamda. Bu itişip kakışmalar, pazarlıklar aslında bir taraftan da Türkiye'nin yeniden demokratikleşme paketlerinin ...kağıt üzerinde kalsa bile tabii onun uygulaması apayrı bir sorun. Tekrar ardarda arda açılacağına delalet ediyor. Yani ben çok imserim bugün. Ben de aynı kandayım. Açık söyleyeyim yani. Wah, bugün iyimserdim. Ben de aynı kanadayım. Ben ben nasıl iyimser olabilirim? Hiçbirimiz e, değiliz e, şakası ama ya yani öyle beklenti böyle olarak. Tersine bir yol var. Yol mayıs ayının sonuna kadar bir yolda yürürse seçimden sonra beraber. seçimlerden sonra bu son 31 Mart seçimlerinden sonra ben de aynı kandayım. Yani bu sert söylem bitecek. Demokrati bitti. Demokratikleşme paketleri... Evet, demokratikleşme yerinde. Gizli af olmayan e, süreç... Şey bekliyorum, e, yumuşama bekliyorum. E, yani bu... Çünkü... Başlayacak ekonomik krizi yumuşatmak için mi I, Olabilir, o olabilir. Ama yatırımların Belki açılması, önünün açılması. Belki başka türlü bir fon gelecek Türkiye'ye. Yatırımların önünün açılması. E işte yani Türkiye'ye gelmeleri için içeride birilerinin söz vermesi gerekmiyor mu? İşte bunun en önemli şeyi hep konuşuyoruz. Hukuk, hukuk güvencesiyle gelir yatırım değil mi? Evet. Yani para neye güvenir? Hukuka güvenir. Piri üç konuyu söylüyor. Demokratik reformlara dönülmesi... Yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğünün sağlanması insan haklarına saygı. Bakın şimdi anayasaya ba bakın anayasanın ikinci maddesinde insan haklarına saygılı diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini sayarken. A 61 anayasasında insan haklarına dayalı ya da evet. bağlı diyordu. Saygılıdan daha 12, sağlam. 12 Eylül'ün evet. şeyidir, evet. lafzıdır. Evet ama şimdi bakın dikkat edin demin hani kısaca söz ettiğimiz yargı etiği bildirgesine baktığınız zaman... E, ilgimi çekti kullanılan kelimeler insan haklarına saygılı dememişler insan haklarına dayılı demişler yani aslında e, sözel edebiyatlarında kullandıkları terminolojide e, güzel ya da şey ruhlarında bu. daha da özgürlükçü ve vurgu yapma ihtiyacını duydukları bir söylem kullanıyorlar ihtiyaç duyuyorlar e, ama mecbur olduklar için öyle, tabii öyle ki uygulamayı uygulamayı... Yani uygulamayı da ben yakın vadede göreceğimize inanıyorum bu çabaların ne kadar iyi. İyimsersiniz. İyi. <gülüyor> i̇yi diyelim iyi olsun. Değil mi? İyi, İyiyim, iyi yani dinlerim. tabii ki... Şey e, ben... E, Cem Murat Sofoğlu arkadaşımızın... baronun komisyonlarında görevli... Bir, Almadı ki bu sene göre. Hayır. E, Görev almadım. Kurum, İyimsen almadığım için almadım Kurumsal aslında. niteliği nedeniyle... Bir siyasi biraz siyasi bir bakış açısıyla yok, bakıyor diyor. Tam aksine uygulamacı, hayatın içindeyiz, gerçekçi bakıyoruz ve ben ben de uygulamacıyım, ben de hayatın içindeyim. Aksine uymsal olmadığım için de görev almadım. Yani bir şey Ama yapılacağına inanmadan da için. başaramayız ki arkadaşlar. Yani bunun olacağına, bir şeylerin düzeleceğine inanarak biraz da mesleki zorlama e, gücümüzü e, kullanarak yani ben şöyle söz verdim, isterim. tut demem. Söz hiç olmazsa söz veriyor bu çok önemli. Hayatın zorunlulukları bunu getirmek <gülüyor> getiriyor. Hayat Peki, peki, peki o zaman aynı oranıma bu iyimser olmamız konusundaki gelişmeleri soralım. <gülüyor> yani, Şimdi bu, bu e, yargı ettiği bildirgesi var. Evet e, ve bunu toplantıyla Adalet Bakanı açıklamış e, 11 Mart haberlerine baktığınızda e, adalet dünyamızın direğidir. Adalet değer merkezi medeniyetimizin özü ve özeti insanlığın en yüce erdemidir. Bu erdemi arayıp, arayıp bulmanın yaşatıp yüceltmenin yollarından biri belki de en önemlisi yargısal adalettir. Diye bir açılış konuşması var ve biliyorsunuz 6.771 ile anayasa değişikliğinde hemen daha 9. madde değiştirildi ve Türkiye'deki mahkemelerin bağımsızlığının yanında tarafsız olduğu da belirtildi. Burada da tarafsızlık vurgusu bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük diye e, e, öne çıkarılıyor ve bu etik bildirgeyle ilgili eğitim vermek zorundalar zaten. Şunu söylüyor e, Sayın Adalet Bakanı, bu bildirge üzerinden hakim ve savcıların milletimize verilmiş olduğu sözdür bunlar diyor. Çok önemli. Neler onlar? Hani onu kısaca söyleyelim. İnsan onuruna saygılıdır hakim ve savcılar. Siz söyleyin de bence insan gece, haklarını korur hafta... ve herkese eşit davranır. Geçen bir. hafta Adem Bey'le olan konuşmamızdan da bazı al evet. alıntılar yapayım. İnsan onurunu esas alır. <gülüyor> i̇nsan haklarına dayalı devlet ilkesinin e, gereğidir. Anayasadan farklı olarak. E, i̇kincisi bağımsızdır. Tabii niye hakimleri ve savcıları bir adalıyorlar? Ben hiç bağımsız savcı görmedim. Acaba hani Avrupa Birliği'ne girmeyi göremeyeceğimiz gibi bağımsız bir savcı da görebilecek miyiz? Bu da ayrı bir mesele. E ayrıca konuşmamız lazım ama bağımsızlıklarıyla adil yargılamanın ve hukuk devletinin güvencesidirler. Avukatlar bağımsızdır. İnşallah hakim ve savcılar da... Anayasada yazdığı gibi öyle olacaklar. Tarafsızdırlar. Herhangi bir tarafa iltimas göstermeden ve ayrımcılık yapmadan hareket ederler diyor. Ve devamını geçiriyor. Dürüst ve tutarlıdırlar. Yargıya olan güveni temsil ederler. Mahremiyeti gözetirler. Çok önemli. Mesleğe yaraşır şekilde davranırlar. Bununla ilgili meslek kurallarını o Bangalore'dan ve Avrupa e, Konseyi'nin e, hem Magna Kartası'ndan hem e, ilkelerinden alıntı yapmışlar savcılar uzun bir şekilde. Içinde, bu, Tabii, bu tepeşte de yansımış savcılar bakımından yetkindirler ve mesleklerinde özenli davranırlar diye bunları ayrıntılı çalışma saatlerine varana kadar düzenlemeler var, kamu hizmetlerinin aksatılmaması için azemi özen göstermeleri falan da bekleniyor. Atama, yer değiştirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda da e, adalet uygun düşmeyen istekte bulunmazlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Buna çok dikkatimi çekti. Ben de şeye dikkat ettim. İzin öyle çok sık izin kullanamayacaklar hani <gülüyor> hakim e, raporlu. Hatta bir daha bunu... okur musunuz Aynur Hanım? <gülüyor> efendim? E, yer efendim? E, 8-9 Atama, yer değiştirme ve özlük haklarına ilişkin diğer hususlarda Hak ve adalete uygun düşmeyen bir istekte bulunmazlar diyor. E, bir de bunun altını şöyle eklemek lazım. Siz de söz e, verin. Hak ve adalete uygun uygulama yapılmaz. Yapılmaz. Siz de zırh yerlerini değiştirmeyin. Gece... Verdiği kararı gece... beğenmeyip adamı gece evet. vakti başka bir gece, gece kararnamesini e, bir yere bu göndermeyin yani. demek lazım. Evet. E, bakın şöyle diyor bu bildirge Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcılarının takip edildi. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcıları lafını bile tartışmak lazım. E, ama bu, bu gerçek böyle şimdi. Evet hakimler, tamam ama bunu bile tartışmak kurulu. lazım. E, devletin ama... hakim ve savcısı değil onlar. Yani kamu, kamu anlayışı, millet anlayışı, toplum Ama Cumhuriyet savcısı Cumhuriyet'in an... ama o, savcısı. Ama o aslında Cumhuriyet'in nitelikleriyle ilgili yani Cumhuriyet'in niteliklerini, kamu düzenini koruma, biraz gaza getirmek için, onore etmek için ama taraf tartif, yani. tartif anlamında. Taraftır. Tabii taraftır. insan Hakları Mahkemesi de diyor ki taraftır ama... Ne tamam. zaman taraftır kovuşturmada? Yani ilk maddi gerçeği araştırmaya başladığında dava açayım mı, açmayayım mı diye o hani bizim uygulamada ve kanunen soruşturma tamam, ta ta tarafa. dediğimiz yani. ön aşamada tarafsız olmak zorundasın diyor. Çünkü adil yargılanma hakkının gereği olarak hem lehte hem, hem aleyhte yani ne müştekiyi tutacaksın, ne ne şüpheliyi tutacaksın. Saat gerçeğin peşinde olacaksın. E, dolayısıyla da Eşit mesafede durman gerekir. Aslında kamunun savcısı, toplumun savcısı, toplumun kamunun düzenini koruyor. Neyse bunu sonra konuşuruz gene. Bu bitmeyen bir tartışmadır zaten. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcılarının takip edecekleri etik ilkeleri belirleyen bağlayıcı bir belgedir. Bu çok önemli. Nasıl ki Barolar Birliği toplanıyor, meslek kurallarını kabul ediyor ve biz onu... Ona uymakla yükünüz ancak ne yapabiliyoruz idari davada danıştaya gidip pek çok avukat iptal davası açtı ve bazı dava biliyorsunuz bazı maddeler iptal oldu. Aksi halde bağlayıcı genel kuruldan geçmişse şimdi HSK bunu ortaya koymuş ama HSK'nın tek yanlı olarak bunu belirleyip Resmi gazetede yayınlaması bugün yayınlandı. Şey Hakim mı? ve Aynen. savcıyı nasıl bağlar? Kanundan aldığı gücü var tabi. Yani 159. maddede bununla ilgili bir yetkisi var HSK'nın. Ama yine de çok tartışmalı. Bizim Barolar Birliği'nde ne oluyor? Delegeler geliyorlar. İl barolarında görevli olan, kayıtlı olan avukatlardan aldıkları yetkiyle avukatlar adına oy vererek bu ilkeleri belirliyorlar. Temsil, temsilci, evet, yani Dolayısıyla burada bu ilkelerin bağlayıcılığı, kabulü çok uzun zamandır tartışılıyor. Bu da ayrı bir teknik ve muhakeme tartışması. Onu da hatırlatalım. Hanım, özür dilerim. Burada şimdi <gülüyor> bu okuduğunuz belgede <gülüyor> bu kurallar e, bu kurallar <gülüyor> e, hakimler ve savcılar <gülüyor> kurulundaki hakim ve savcıları da bağlar diye bir yok efendim yok. diyor ki <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcılarını bağlar ee, ama şu bağlama meselesini gerçekten başka bir zaman e, tartışmakta yarar görüyorum arkadaşlar. Şu an eksik bilgiyle konuşuyor da olabiliriz. Hakimler ve savcılar bu bildirgede belirtilmeyen bir durumla karşılaştıklarında takip etmeye onur ve vicdanları üzerine söz verdikleri yukarıdaki ilkelerin ruhuna uygun davranırlar. Herhalde e, bizim mesleki yeminimiz gibi hakim ve savcılarla da yemin içinde böyle bir sözleşme mi var. imzalanacak? Yoksa kanundan aldığı güçle mi? Şu andaki durumda Hı -hı. da bu zaten var. Hı -hı. Yeminleri var. Ona. Tabii yemin var ama hani bu etiklerlere Tan yani yaptığı referans şimdi o, hakimler ve savcıların genel kurulu yok ki HSK'nın ıı, daireleri ve kendi içinde genel kurulu var yani bunun temsili kanundan kaynaklanan temsille ıı, gerçekten kayıtlı kişilerin verdiği o üzerinden temsil farklı olsa gerek bunun bir Tartışılması gerekiyor yani demokratik katılım süreçleri, bağlayıcılık, idari hukuku, anayasa hukuku açısından bunu bir konuşalım isterim. Ee, Türk yargı etiği bildirgesi bu da tartışmalı neyse hakimler ve savcıların adına karar verdikleri Yüce Türk milletine ve onun her bir ferdine verilmiş sözüdür çok önemli. Yani çok etkileyici bir son söz. Ee, hakimlerin ve savcıların bu etik kuralların neye delalet ettiğini, neye tekabül ettiğini, içeriğinin nasıl doldurulması gerektiğini gerçekten öğrenmeleri ama bunun için lazım. Veriliyor Kesinlikle şimdi. veriliyor yani. Tabii eskiden biri veriliyor ama hani burada bu tarafsızlıkla ilgili ciddi ayrıntılı bir vurgu var. Çok önemli. Şu an Türkiye'nin en, en büyük sorunu hem bağımsızlık hem tarafsızlık ikisini birlikte yaşıyoruz. Ee, sonra biliyorsunuz İstanbul İstanbul'da bir toplantı yapılmıştı. İstanbul adı altında Yargıtay'ın kaç yıldır yaptığı toplantılar sonucunda oluşturulan bir bildirge vardı. Onu da masanın bir tarafına koymak lazım. Sonra HSK'nın kanuni anayasal dayanakları üzerinden bu e, metni tartışmak lazım. Ardından da bu metnin gereğini... İcra edebilecek hakim savcı nasıl yetiştirilir nasıl seçilir nasıl denetlenir onu tartışmak lazım ama Avrupa Birliği en azından bu yıllardan beri süren değil mi Gül zamanında da tartışıldı bu e, Gül zamanında şimdiki Beyefendi Gül Cemil Çiçek zamanında da tartışıldı e, Aydın e, zamanında da neydi isim, isimleri unuttum Seyfet. şey mi? Saadullah Ergin. Ergin zamanında Adalet da tartışıldı. Kanka. ...Bozdağ döneminde de tartışılmıştır. Hatırlayamadım. O, o hal dönemine denk geldiği için daha şiddetli şeyler konuşuldu. Çok uzun zamandan beri zaten e, bu tartışıldı zaten 2007'de de Yargıtay Ceza Genel Kurulu biliyorsunuz mangolar birleşiminler etik kurallarını bağlayıcıdır diye kabul etmişti. Hepsini bir arada ...değerlendirmek lazım. Bugünden yarına sırf Arpa Birliği bize imza attıracak... ...oylama yapacak diye çıkmış bir şey değil. Ama ona denk getirilmesi... ...iyi düşünülmüş. Zaten bu sene strateji eylem planını... ...açıklamaları gerekiyor. Üst üste geldiği zaman... ...ben anlamlı buluyorum. Ben de aynı kanıdayım. O anlamda... Yalnız Bahri kaldınız Bahri Bey. <gülüyor> Şimdi kimsel buluyor Şey e, geçen oturum e, daha doğrusu geçen programımızda işte e, yani e, yargı ve yargı uygulaması denilince akla gelen e, en önemli e, disiplinlerden biri işte ceza muhakemesi kanunu ve hukuku hem ceza kanununun hem de şu andaki hem de ceza muhakemesi kanununun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi eski hukuk fakültesi dekanı ve ceza ceza usul ana bilim dalı başkanlarından e, Profesör Doktor Adem Sözlerle konuştuk. Şimdi o onun da yaptığımız konuşmada da e, bu e, uygulama konusunda son derece e, şey karamsar yani bu tablo konusunda çok Karamsar ee, Ancak e, benim e, biraz umutlandığım konuşulur ki e, yargı uygulamasının bu kadar olumsuz hı hı. ve bu kadar hiçbir dönemde olmadığı kadar e, adalet duygusunu yaralayan uygulaması açısından e, belki yakın dönemde bir e, işte af olmayacak ama infazlarda indirim e, uygulaması planlanıyor. E, i̇şte e, yargı açısından e, yeni bir yapılanma düş, düşünülüyor. Bunun ben e, işte Ocak 2019 yılında e, yargıda hedef süre hı hı. E, uygulamasının ve düzenlemelerinin e, uygulama hayata geçmeye başladığı e, dönemi olarak uygulaması e, ele alındığını düşünüyorum. Yani bu, bunu nasıl yapacağız? Yani yargıda hedef süre nasıl hayatı geçecek? Bununla ilgili bir e, atak olduğunu düşünüyorum ve Bugün de işte aynı anlamda hmm. söyleyeyim. Sizin de söylediğiniz gibi sebep sebep var. bu Avrupa Birliği ile ilgili. Zorlu olan hakimleri yani. Hem çok ama çok yönlü zorlu olur. Bir taraftan esinlikleri şey. gibi karar çıkarsın diye zorlamalar da vardı. Demek önce kendileri ondan vazgeçişler. Bu da, bu da iyi bir şey. Yani yani Mart, olmak için e, 13 Mart 2017 yani. şey Venedik Komisyonu raporunda da HSK atamalarını... Evet, Evet. Ee, nasıl yanlış olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine nasıl aykırı olduğunu söylüyordu. Taha Akölde geçen gün yazdığı yazıda gizli ihlalle ilgili yapılan değişikliğe dikkat çekiyor. Soruşturma aşamasında nasıl tarafsız olacaklar anlayamadım. Evet. Diyor. Şimdi Bastım bu, bu tablo ve bu ıı, süreç içerisinde tekrar ıı, bu konuyu herhalde konuşma ihtiyacı duyacağız ve gelişmeleri göreceğiz. Zamanımız çok az kaldığı için ıı, daha fazla e, e, konuları konuşamıyoruz ee, Ortaklık konseyi bakalım ne diyecek yarın evet, İlerleme yani raporunda evet. ne deneyecek Söyleyeceğimi evet. <gülüyor> biz tekrar Tabii, mesafir etmek isteriz evet. ee, Bir dahaki ederim. hukuk güvenliği programında buluşmak üzere Bütün izleyicilerimize hoşçakalın diyoruz Eğer vakit varsa e, Belki bir müzikle devam ederiz diye düşünüyorum ama, yoktur, ama Zamanımız kalmadı Hoşçakalın, teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Her, teşekkür Her ediyorum. zaman bekliyoruz efendim tekrar. Memnuniyetle, memnuniyetle. <gülüyor> Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybüktuncel. Açık Radyo Program Destekçisi olun